soruyor abi. haneme bu kadar fazla geç nasıl geliyor diyor. Yani nereden getiriyorsunuz diyor. Valla abi açıkçası ben de çok bilmiyorum nasıl olduğunu. Bakkala gidiyorum. Bakkaldan geliyorum. Bir bakıyorum abi amip gibi çoğalmışlar burada. Biri paçaya yakışıyor. Sakal var diye amca diyen İrfan'a. <gülüyor> Süt anne diyen var İrfan'a. <gülüyor> İrfan gibi. hayatını ilk defa güldün ha İrfan. İrfan gibi Android adama anne diyen var ya. Bizim gençler maşallah. Vallahi nasıl geliyor ben de bilmiyorum ama çok garip adamlar geliyor abi. Bir gün bir tane mübarek kardeş geldi. Bediüzzaman'ın en meşhur sözlerinden birini yaptık. İhlas İhsalesi'nden Fatih. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse, ehemmiyeti yok. Tabi kardeşe yaptık abi. Saatlerce, saatlerce, saatlerce. Sonra salı sohbetine geldik. Böyle iki yıl önce falan oldu bu. Yıp yeni çocuklar var. Hayatlarında dini sohbet ilk defa dinliyor. Abi bizimki bir yapışmış bu avantuz gibi iki buçuk saat. O yeni çocuğa bir baktım, abi gözler gitmiş çocuğum, böyle kafa gitmiş. Ya tuttum birader, ne yapıyorsun iki buçuk saat? Bu çocuk bunlar razı olur mu hiç dedim. Abi yer o razı olsan... <gülüyor> Kaba uçmuş gitmiş ya. Dedim, sen ergenliği nerede yaptın birader ya? <gülüyor> ya çok ilginç adamlar. Geçen gün Halis, Allah razı olsun. Çi köfte yap dedik, kimyasal silah yapmış bize. <gülüyor> Şu an iç organlarımın hepsi birbirine girdi yani. Çok farklı. Esas anlatacağım başka bir adam var. Bir gün abim Mert diye bir çocuk var. Çocuk bizi sosyal medya vasıtasıyla buldu. Bak sosyal medyanın önemi. Arkadaş o zamanlarda, barlarda, diskolarda, gece kulüplerinde organizatörlük yapıyor Fatih. Ama o kadar tatlı bir, temiz bir adam ki, hakikati anlatan biri olmamış. Şu an birçok adama vesile oldu. da gidiyor yani. O dönemlerde bana mesaj attı. işte. internetten videonu izledim abi. Nasıl gelebilirim Turgay abi falan filan. Dedim kardeşim şurada, burada, burada gel buluşalım falan. Hacı buluştuk dedim keşke yazışmaya devam etseydik, çocuğun hiç dediğini anlamıyorum abi. O kadar hızlı konuşuyor ki, bir geldim öyle Mehmet abi dedi. Meğer bismillah her ayrın başıdır demiş çocuk. <gülüyor> Ama öyle bir söylüyor ki, Fatih çocuğu durduramıyorum gerçekten hiperaktif yerinde durmuyor. Abi sal beni gideyim, la nereye gideceksin abi sal beni ateistlere, lan amca yapacaksın sal beni hepsini izahmedeyim. La daha ikinci günün kitabı okumadı sal beni hepsini rahmeteyim, bir saldık abi bunu hangi ateistle konuşsa ya ateistin ateistliği artmış ya bizimki şeye düşüp geri gelmiş. <gülüyor> Geldi diyor Allah var mı abi la dedim ne yapıyor. Baktım olacak gibi değil. Risale'yi aldım, Darwin'i verdim buna abi dedim. <gülüyor> Elhamdülillah bir insanın aklı ve fikri karışık olduğunda Seyid abi yani Cenab-ı Allah'ın rızasını esas gaye yapmadığında, bu işlerin bir sırasının nasıl olduğunu bilmediğinde Süleyman abi o insanın farkındalığı da elinden gidiyor ve farkındalığını elinden gitmesinin en kötü şeyi Yunus kişinin bunu fark edememesi. Edison'u ampulü bulduğu için öven o insan dünyanın bir milyon üç yüz bin katı büyüklüğündeki güneşi yaratan yaratıcıyı göremiyor bir türlü. Öyle değil mi abi? O şeftaliden huylanıyorsun diye dokunuş huylandırıyor ya. Bu sefer nektarı yaratan Allah, e sen gidiyorsun manava teşekkür ediyorsun. Bir insanda böyle bir şuurda devam edilirse farkındalık namına bir şey kalır mı hiç Yunus? Sahi biz Besmele'yi neden çekiyorduk abi? Besmele de bizim farkındalık alanımızdan çok çıkan bir hadise. Yani Murat abi ben Besmele'yi çekiyorum Cenab-ı Allah'ı neden bunu çekmemi istiyor? Ya da sen çektin ben çekmedim. Bizim seninle ne farkımız var abi? Biz besmele, besmele derken bismillah, bismillah ne demekti? Bilmiyor musun? Bismillah. Sen neyin başısın oğlum, böyle cevap mı oluyor? Bak abi, bir yere dikkatinizi çekeyim. Kitabın köşesinden soruyorsan bana deyin ki, Mehmet kardeş ayıp ediyorsun, bunları herkes bilemez deyin. Ben bismillah'ı soruyorum ya. Yani bizim... Müslüman olduğumuzun bir şiarı değil mi? He? Batmanlı öyle değil mi? Aynen. Bak tekrar söylüyorum Turgay abi. Kitabın köşesinden soruyorsam de ki Mehmet kardeş sen ayıp ediyorsun yani niye sıkıştırıyorsun? Bismillah'ı da mı sormayalım abi? Biz Müslümanız diye gelmedik mi buraya? Biraz garip olmuyor mu? Biraz ayıp olmuyor mu? Şimdi konunun başında güldüklerimiz ağlamaya tebeddül etsin mi etmesin mi? Bismillah ya Allah'ın adıyla Yani bundur. Bunu bilmiyorsak şeytana biz nasıl alt edebileceğiz soruyorum abi sana. Hazreti Adem'den bu yana tecrübesi olan bir mahlukat var şeytan diye. <gülüyor> söyle kardeş, söyle Rıfat, de ki onu bilmeye gerek yok böyle alt ederim de. Bismillah abi, Bismillah ya. Kim bizi bu hale getiriyor abi? Ha? Gencecik kardeşlersiniz. iPhone 6'nın her özelliğini biliriz. Bilgisayarın biliriz. Bak bunları bilmede beis yok. Ama Bismillah'ı bilmeden bunları bileceksen, sen Kardeşim çok ciddi bir problem var ya. Bu nasıl gözden kaçar? Şu hadsiz kainatı şenlendiren bil müşahader rahmettir. Ve bu karanlık mevcudatı ışıklandıran bil bedahe açıkça yine rahmettir. Ve bu hadsiz ihtiyaçlar içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden bil bedahe açıkça yine rahmettir. Ve bir ağacın bütün heyetiyle tamamıyla meyvesine müteveccih olduğu gibi yani ağacın tamamı meyvesi için çalıştığı gibi bütün kainata insana yönlendiren, kainatta gördüğünüz her mahlukatı sevban sana yönlendiren ve her tarafta ona baktıran ve senin yardımına koşturan sevban, bil bilbedahe yine rahmettir. <Gülüyor> Sürekli dikkatinizi çeken bir kelime oldu mu Fatih? Rahmet kelimesi değil mi? Nasıl? Sizin hazinenizin ulaşma metodu bir anahtardır, rahmet hazinesine ulaşma metodu da Bismillah'tır. Yani ne demek Bismillah? Allah'ın adıyla. Senin ihtiyacın olan oksijeni ağaçlar verirken sana faturayı vermiyor. Halis bir rahmet esintisi hissediyor musun, hissetmiyor musun burada? Bir arı bahçıvanlık vazifesini yapıp polenlerine eşleştiriyor abi. Lakin bunun karşılığında sana bir makbuz kesmiyor. Sence burada bir rahmet Fatih Cici var mıdır yok mudur kardeşim? Yumurta fabrikası gibi Fatih abi çalıştırdığın bir memur var. Tavuk. Ve sana hiçbir zaman bu memur ücret istemiyor, SGK istemiyor. Sen aynı şey yapsan diye, sen çok para istersin. Çok bir maaş yedim orada. Öyle verip genebilmek yani. Ama Allah sana tabuğu memur ediyor abi. 25 trilyon al yuvarın. Her gün kanında temizlik işçiliği yapıyor ve kanını temizliyor. Peki bunun karşılığında bir ücret ediyor muyuz? Peki bunun karşılığında biz vücudumuzda 25 trilyon al yuvarıp çalıştığının farkında mıyız? Siz buralarda. Çok ciddi bir şekilde bir rahmet esintisi görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Peki bu rahmeti veren zatın amacı ne olabilir? Kainatta kendisini tanıttırmak. Sen az önce saydığım şeylere gafil bir şekilde yanından geçip de bakabilirsin. Evet ya Rabb, ben bütün bu mahlukatın içinde senin esmanı okuyorum. Ve ben az önceki şeftaliyi yerken bile Bismillah'la başlamak. Benim Müslümanlığımın gereği ve şiarıdır. Diyor musun? demiyoruz Delikanlı gibi ya. Ve bu hatsiz fezayı, yani gökyüzünü <gülüyor> ve boş alemi dolduran, nurlandıran, şenlendiren bir müşahade nedir Fatih? Rahmettir. Ve bu fani insanı. Ebeden amzet, Sonsuz bir hayata aday yapıyor. Ve ezeli ve ebedi bir zata. Böyle bir zata muhatap ve dost yapan Bilbedahe Furkan yine rahmettir. Bak abi şurada makam sahibi bir insanla görüşmek istesen belki haftalarca sıra beklersin büyük ihtimalle de görüşemezsin. Ama bütün kainatın sahibi bir zat var ve valla ne zaman arzu edersen seninle görüşmeyi kabul ediyor. Ne ile Fatih? Bismillah ile. Soruyorum bundan daha büyük bir rahmet esintisi görebiliyor musun? Özlediğin insanları farklı şehirdeyken Kemal çoğu zaman göremeyip hasret kalıyorsun. Ama kainatı kudret elinde idare eden zata Bismillah. Bütün her şeye ben senin adınla başlayacağım. Zira kainattaki her şey senin esmalarının boyasındandır. Diyor musun? Yoksa demiyoruz. Bak Fatih, kainatta acaba iğne yapraklı çam ağaçları var. Bu iğne yapraklı çam ağaçları abi Fatih abi. Bunlar asidik toprakta büyür. Asidik toprakta büyüdüklerinden dolayı Seyda abi bazı ihtiyacı olan mineralleri abi bu çam ağaçları alamaz. Birden oradan bir mantar türü abi. <gülüyor> <gülüyor> bir bakayım <şim> <gülüyor> Birden abi yardıma koşar bu mantar. Ve o asidik topraktaki çam ağacının ...ihtiyacı olan ve alamadığı mineralleri bu mantar verir. Çam ağacı durur mu? Yapıştırır cevabı. O da bunun karşılığında şekeri hediye verir mantara. Şimdi ben sormak istiyorum. Bu mantar böyle rahmet esintisi bir ameli yapmayı nereden öğrendi? Peki çam ağacının İbn-i Sina'dan daha çok tıp bilgisi... ...ve bir botanikçiden daha çok çiçek bitkisi mi var da... ...mantarı oradan çıkmasına vesile kılıyor? Kafamıza taş ise dönüp atanı arayan insan şöyle bir rahmet esintisini sana kimin sunduğunu arayacak mısın, aramayacak mısın? Peki bizim o rahmet hazinesine girmemizin Yusuf abi ilk kelimesi neydi? Bismillah. Peki Bismillah neydi abi? Allah'ın adı ile. Siz burada otururken bile Allah'ın adı ile oturun ve ahirette bunların ne kadar güzel dönüşler olacağını oturun ve izleyin abi. Devam ediyorum. Ey insan! Madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar Değil mi? Çok çekiciydi değil mi abi? rahmet Ve sevimli ve medatkar bir hakikati mahbubedir. Yani seviyen bir hakikattir. O zaman Bismillahirrahmanirrahim de. <gülüyor> Ne demek istiyor ağabey burada? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kur'an'da kaç defa geçiyor? Bir sure hariç toplam 114 kere Neden geçiyor? Çünkü kainata gelişinin ilk amacı Fatih Allah'ı tanımak ve Cenab-ı Allah da beni tanıdığını ilan et Bismillah diyor abi Tanıdım ya Rabb. Şu suda senin rahmetinin esintisi var şu vücudumdaki hücrelerin sürekli yenilenmesinde senin rahmetin nesintisi var. Beni kucağına alan ve emziren annemde senin rahmetin nesintisi var. Benim kucağıma alıp sevdiğim oğlumda senin rahmetin nesintisi var. Tanıdım ya Rabb. Madem tanıdım neye başlasam senin adın ile. Yani bismillah, bismillah ile başladım ya. Ne güzel oldu değil mi abi? Farkındalık yaptı değil mi? O hakikate yapış bu da yapıştırıyoruz anlamını bilmiyoruz. Çünkü oraya ne olur Ve vahşeti mutlakadan ve hapsiz ihtiyaçların eleminden, acısından kurtul. Ve o sultanı ezel ve ebedin tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatiyle ve şefaatiyle ve şuatiyle o sultana muhatap ve halil ve dostu. Bismillah bizi kime muhatap yapıyor Mert? Ha? Bugün baştan alayım mı? Yüksek makamlı bir insanla dost olmak isteseniz sıra beklersiniz. Belki de ulaşamazsınız. Doğru mu Murat abi? Murat abi sana bir soru soracağım. Şimdi şu kapıdan bir adam girse. Yaklaşık kaç kişi var içeride? 150-200 adam var. Gelip dese ki, çıkın lan buradan, çıkın. Çıkın. Ne yaparız abi biz o adamı burada? Deriz ki ulan ya yağlı yedin dilin kaydı, ya mermiden hızlı koşuyor, Değil mi abi? <gülüyor> ya burada adamı var ya, atmosfer tabakasının içinde bulunduğuna pişman ederiz yani. İki tane erkek. Peki aynı adam burada abi. Buraya gelse yine aynı tarz, çıkart, çıkart. Elinde bir tane evrak çat. Genelkurmay'ın en düşük rütbeli askeri, genelkurmay'ın emriyle çıkın diyor. Hem çıkartır, hem istediği yere götürebilir. Neden? Elinde bulunan isim çok sağlam Fatih. Aynen öyle de. Sen genel kurmayın ismiyle bu kadar icraatı yapabilecekken, kainat sultanının ismi yani Bismillah ile. Soruyorum hangi kapı kapalı kalacak? Söyle bana. Hangi kapı kapanabilir o Bismillah ile? Ama bu manada bu nişaneyle, bu sikleyle, bu damgayla bakıyor musun, bakmıyor musun? Bir gün bir kardeşim geldi ha yere, yani bundan 1,5-2 yıl önce, petrolcü, racon bir çocuk abi böyle. Sonra Risalleleri okudu ettik, çok sevdim Murat abi Risalleleri, okudu okudu okudu okudu okudu. etti falan racon da çocuk böyle Fatih. Daha sonra hacı abi böyle gençleri dışarı çıkarmaya başladı. Çünkü bunları çok okuyunca abi içinde patlıyor böyle, dizel motor gibi iyi yanıyor. Mutlaka birine anlatmaya ihtiyacı hissediyorsun. Bu da çocukları çıkarıyor abi. Şu cümle var, bir önce cümleyi okuyayım size. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki. Bir kabile reisinin ismini alsın. Yani burada bismillah'tan bahsediyor. Ve himayesine girsin. Yani şimdi siz eskiden çölde yürürseniz sizi çevirirlerdi Fatih abi. Sen de adamlar bir şey yapmasın diye bak ben Mahmut var reis ben de onun yani. Hani bir şey yapma bana demen lazım. Bu adam burayı ders yapıyor abi çocuklara. Aynen şöyle başlıyor derse. Ben <gülüyor> Arap çöllerinde gülüyorsun keki. <gülüyor> Siyad eden adama gerektir ki maşallah bir kabile reisinin bak bir diyor Allah bir. <gülüyor> ismini alsın, rajon olsun ve himayesine girsin. Şerhi de şöyle yapıyor Fatih. Siz şimdi patrola gideceksiniz diyeceksiniz ve bu abimin adıyla size bakmayacaklar lo. <gülüyor> Sen böyle besmele izahı dinledin mi kardeşim? Bismillah. O zaman biz kimin nişanesini alıyoruz Murat abi? Senin çocuğundan çocuğunun iliğinden kainattaki gezegenleri çeviren Allah'a. Düşünebiliyor musun? Böyle bir zatın ismini alıyoruz. Bana bundan daha kıymetli bir isim söyleyebilir misiniz? Madem söyleyemezseniz anlamı neden çıkmıyor? Dediklerimizde samimi mi değiliz yoksa? Düşün. Evet, kainatın envanını hikmet dairesi etrafında toplayıp bütün ihtiyaçlarını kemal intizamla, yani muazzam mizan ve ölçülerle ve inayet ile koşturmak bilme iki haletten birisidir. Seyyid az önce biz kainatı gezdik mi güzelce? Peki oradaki rahmet esintilerini gördük mü Fatih? Bu rahmet esintilerinin Fatih iki ihtimali var. Ya kainatın her bir çeşidi kendi kendine insanı tanıyor. Yani bulut seni tanıyor, yağmur seni tanıyor, armut seni tanıyor, ayva seni tanıyor, üzüm seni tanıyor. Onlar ihtiyacını karşılıyor, ona itaat ediyor, yardımına koşuyor. Bu birinci ihtimal mi? Mert birinci ihtimal ne? Konu neydi? <gülüyor> Memlekete gittin geldin değil mi? Şu az önce gördüğünüz rahmet esintileri var ya abi, bunun iki ihtimali var. Birincisi ya kainat bunları yaptı ve tanıyor, ikincisi veyahut bu kainatın perdesi arkasında bir kadiri mutlakın yani sınırsız gücü ilmiyle size yardımda bulunuyor. Baştan alıyorum. Biz az önce kainatı gezdik mi Kemal? Rahmet esintilerini gördük mü? Üstad burada diyor ki sizin gördüğünüz zahmet esintilerinin iki ihtimali var diyor abi. Bir, kâinat bunları yapmıştır, sizi tanıyordur, size meyveleri verdi, az önceki işleri yaptık, güneş sizin için dönüyor. İhtimali var mı? İki, bütün bunları yapan bir kudret sahibi vardır diyor. Şimdi bak örneğe bakalım. Şimdi bak abi, <gülüyor> Venüs diye bir gezegen var. <gülüyor> Venüs gezegeninin karbon oranı %92. <gülüyor> Çünkü dış basıncı dünyanın 100 katı abi. Dünyadaki karbon oranı ise abi yüzde bir kalanı dış basınçtan kireç taşı olarak abi denizlere akıyor. Dünyadaki abi karbon oranı yüzde biri birazcık açsa Fatih bizde de hayat diye bir şey kalmayacak. Belki venüs gibi canlıların yaşamadığı bir hale geleceğiz. Şimdi bak abi Yunus bu karbon atomu venüs de ne yapacağını çok iyi biliyor mu? Biliyor. Peki dünyada ne yapacağını çok iyi biliyor mu? Peki bu karbon atomundan yanlışım varsa düzeltin senin vücudunda ne var mı? Vücudunun neresinde ne yapacağını çok iyi biliyor biliyor mu? Dikkatleri iyi verin abi. İyi biliyor mu? Peki aynı karbon atomu inekte de vazifesini çok iyi görüyor mu? Aynı karbon atomu bitkide de vazifesini çok iyi görüyor mu? Kainatta sınırlı ama bize göre sonsuz adet karbon atomu nerede ne yapacağını muazzam bir şekilde biliyor muyunuz? Şimdi bak. Burada problem var mı? Venüs'te, böbreğinde, bitkide bütün karbon atomları ne yapacağını biliyor. Şimdi bakıyoruz. Kainattaki tüm karbon atomları nerede ne yapacağını muazzam şekilde biliyorsa 1- bir, Sonsuz bir ilmi olmak zorunda nerede ne yapacağını bilecek. 2- Sonsuz bir kudreti olmak zorunda bildiğini eyleme çevirecek. 3- Sonsuz bir iradesi olmak zorunda tercih etme hakkı olacak. 4- Hayat sahibi olacak. 5- Sevkat sahibi olacak. İlahil bu sıfatlar devam eder. Ya kainattaki bütün atomlarda az önce saydığım özellikler olacak abi çünkü hepsi vazifesini kusursuz yapıyor ya da kainatta öyle bir zat olacak ki az önce saydığım özellikler bir zatta olup bütün karbon atomlarını elinde oynatabilecek. Şimdi bak bu örnek burada dursun Günüz tamam mı? İkinci bir örneğe geçiyorum. Bir askeriye düşününüz, şu kışladayız. Ben askeriye de 100 tane genel kurmay başkanına bir tane asker versem çalıştıramazlar, değil mi abi? Biri postacı yapar, biri çaycı yapar, biri tergilafçı yapar. Çünkü aynı makamda olduğundan istediğini arzu eder ve talep eder. Doğru mu seydi abi? 100 genel kurmay başkanı bir askeri çalıştıramaz olay çıkar, ihtilaf çıkar. Peki bir genel kurmay başkanı 100 bin askere emir verip çalıştırır mı? Bu mantıktan dolayı kainatta karbon atomlarında böyle bir ilim irad kudret olmasının mümkünatı yoktur. Olsa karışıklık çıkacaktır. Demek ki kainatta sonsuz ilim, sonsuz kudret, irade, hayat, şevkat sahibi bir yaratıcı var ve bütün karbon atomlarını sizin, Venüs'ün, dünyanın, bitkinin, ineklerin emrine muazzam şekilde işler bir fabrika yaratmıştır. Oldu mu burası? Problem var mı? Bir konuya daha geçeceğim. Diyelim ki bir karbonatomu, konu anlaşasın diye söyleyeceğim hakkınızı elde edin. Şuramda bir karbonatom olsun. Kaba etimdi abi. Özür diliyorum ama Fatih abi benimle misin? Fatih abi kaba etimizde bir karbonatom olsun. Senin kaba et biraz daha konuya uygun yani ondan. <gülüyor> Fatih abi bu karbonatomu az önce saydığım sonsuz ilim, sonsuz kudret, sonsuz irade ve hayat sahibi olsa bu kadar hakim özelliklerle. Burada mahkum olur mu abi? Olmaz değil mi? Hele senin orada hiç olmaz abi. <gülüyor> yani demek ki bu atomlara nerede ne yapacağını emreden bir zat olmak zorundadır. Bak abi. Bunlar da gözden kaçtı mı Rıfat? Bütün organlarınla günah işliyorsun. Ama kalbinle ettiğin samimi tövbe hepsini siliyor. Sen hala rahmeti göremiyor musun abi. Bundan sonra da göremiyorsun. Bir ufak konum daha var. Bir ufak konum daha. Ondan sonra abi bırakacağım sizi. Risal-i Nur okuyanlar var mı burada daha önce? Sizler başka var mı abi? Risal-i Nur oku. Fatih niye kaldırmıyorsun? Yeni başladık. Birinci sözü hayır okuyan bay oradan başlar. Doğru mu Seyyid abi? Birinci sözün başında ne yazdığını hatırlıyor musunuz abi? Bismillah, Her hayrın başıdır Murat abi. Devamı neydi? Başta, bak onunla başlarız dedim. Ona başlar. Nasıl? Ona, ona mı, onla mı? Ona. Bak şimdi abi, çok ilginç bir olay var. Üstad diyor ki, Bismillah her ayrın başıdır, biz dahi başta ona başlarız diyor. Şimdi normal bir cümle olarak kurun bunu, Bismillah'a başlanmaz ki, Bismillah ile başlanır. İle bağlayacağı eksik orada. Üstad burada hatalı mı yazmış Murat abi? Bak çok ince bir mesele var. Siz arabayı kullanırken arabayla mı gidersiniz, arabaya mı gidersiniz? Nasıl olur? Bak ile bağlacının burada çok önemli bir etkisi var. Baştan okuyayım, konuyu tekrar toparlayayım. Üstad diyor ki, Bismillah her hayrın başıdır, bizdeki başta ona başlarız diyor. Ama sanki burada cümlenin gidişine göre onunla başlarız olması gerekmiyor muydu abi? Yani bir şeye siz Bismillah'a mı başlarsınız yemeğe, Bismillah'la mı başlarsınız? Bismillah ile, o zaman burada bir ile bağlacı eksik gibi, doğru mu abi? Şimdi bak olaya bak. Benim bir aracım olduğunu düşünün. Ben aracı vasıta olarak kullanırsam abi ben bir yere araç ile giderim. Ben o araca varmayı amaç yaparsam ben ona yani araca giderim. Biz günlük hayatımızda bismillah'ı arabayı bismillah ile başlatıyoruz ki kaza yapmayalım. Yemeğe Bismillah ile başlıyoruz ki bereket olsun diye. Üstad tam zıttını söylüyor. Üstad diyor ki siz eğer Bismillah'ı araç yaparsanız onun ile başlarsınız. Ama ben burada Bismillah'ı amaç yapıyorum. Bu yüzden bizzat onun kendisine başlıyor. Kainatta, eylemde bulunduğum bütün hadiselerde Allah'ın isimlerini ve esmasını okumaya çalışıyorum. Madem cennet Allah'ın esmasının tezahürleridir, bütün hayatına Bismillah ile başlayan bir adamın bu dünyada cennet lezzetini kokusunu alacağını hesap edebiliyor musunuz? Allah rızası için El Fatiha.